Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol, bol tutabiliyorum misal Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Takus diyor ya. Kılık kolay. Basaltı maddeler. Elektrikçiler terk etmedi. Perşet pazarı merkezinde. Değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da e, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden e, Değerli Haluk, Haluk Gerçek'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş Size programımızda geçmişte epey konuk etmiştik fakat son olarak geçen hafta biz bu Embark Sürdürülebilir Ulaşım Derneği'nin toplantısında sizinle karşılaştık ve bu toplantıyı da geç hemen taze, taze açık radyoya aktarmıştık New York Ulaşım Departmanı işte ARGE direktörü diyelim. Meteor bir konferansı olmuştu. Biz bunu işledik. Şimdi bugün İstanbul'a gelelim istedik ve sizinle onun için Metropolitik'te de aslında bir genel değerlendirme yapabiliriz. Ama biraz da şeylere girebiliriz. Yani bu konferans dolayısıyla gündeme gelen aslında bir yaklaşım çeşitliliği var. Mesela biz bu konferansta New York Ulaşım departmanı nasıl gayet ince bir şekilde... Sürekli her cadde hatta her şerit üzerinde çalıştığını, şeritlerin hızlarını ayarlayarak trafiği iyileştirdiğini, kimi zaman yani yaya dostu bir şehir yaratmak için bir takım ufak ufak değişiklikler yaptığını görüyoruz. Oysa ki İstanbul'da benim yani bildiğim bileli öğrenciliğimden beri işte belediye raflarındaki projelere baktığım zaman İstanbul'un şu anda yapılmamış çok sayıda kavşak projesi var şehir merkezinde. Yani işte Beşiktaş için bir e, tünelli kavşak var, işte Beyazıt için var, e, Eminönü için yapıldı kısmen de olsa, Karaköy için var falan. Ve İstanbul'daki ulaşım projeleri genellikle hepsi böyle büyük projeler. Yani inşaat projeleri olarak gündeme geliyor. Belki dinleyicilerimizin e, farkında olmadığı bir durum var. Aslında belediye e, şeyleri, rafları diyelim, belediyelerin... Proje e, müdürlüklerin rafları şu anda müthiş ulaşım projesiyle dolu. Ama bunlar hep inşaat merkezdi Ve bir taraftan da hiçbir müdahale yok. İşte Karaköy Meydanı'nda gördüğümüz gibi. Yani bir taraftan da e, iyileştirmek için böyle küçük adımlar pek gerçekleşmiyor. Hep böyle bekleyen, e, insanların kimi zaman da tüylerini diken diken edecek olan Taksim'deki proje gibi projeler... İnşaat projeleri raflarda beklemekte. Bunların uygulanmamasından dolayı belki de insanlar biraz daha rahat düşünüyorlar. Nasıl uygulanmaz bu projeler diye ama ben bunları fark ettiğim zaman çok şaşırdım. Yani ben sadece işte şurada burada bir takım projeler olduğunu zannediyordum ama genel olarak karakteri İstanbul'daki ulaşım projelerinin karakteri inşaat projesi niteliğinde olması Bu size sizin için ne ifade ediyor yani bu acaba şimdi bir de ulaşım e, şurası var e, televizyonlarda reklamları yapılıyor zannedersem e, bakanlık tarafından davet ediliyor insanlar bu şuraya açık olduğu söyleniyor e, vesaire hani katılım açısından acaba e, yeteri kadar uzmanlık kurumları ve bağımsız e, şeyler rol oynayabiliyor mu? Aslında biraz da sorunun cevabını oluşturuyor bu ama yoksa müzakere alanındaki aktörler genellikle bu işlere hakim olan e, ve inşaat yapan e, kuruluşlar mı? Evet dediğiniz gibi yani sorunun cevabı sonunda <gülüyor> söylediğiniz aslında. Şimdi ulaştırmaya müdahale yani bir ulaşım sorunu, bir ulaşım ve trafik sorununu çözerken bir müdahale, bir çözüm önerisi... Düşünüldüğü zaman bizde yıllardır geleneksel olarak yatırım projeleri akla geliyor. Yani inşaat diye tarif ettiğiniz altyapıyı değiştirmek, yeni kapasiteler yaratmak, işte bir yerde trafik tıkanıyorsa alt geçit, üst geçit yapmak, tünel açmak, kavşak düzenlemek gibi. Şimdi bunlar tabii... Trafik ve ulaşım mühendisliğinin e, yapabileceği müdahalelerden yalnızca bir tanesi. Ama günümüzde giderek e, çağdaş kentlere baktığımız zaman en az kullanılan, e, en az başvurulan yöntem olarak görüyoruz biz bunu. Yani altyapıya müdahale etmek ve yeni kapasiteler yaratmak yerine mevcut kapasiteyi en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz evet. Döndü planlama ve tasarım yaklaşımları. Yani çünkü kente yaptığınız her yeni e, müdahale, özellikle yol açma, kapasite yaratma şeklinde müdahalenin bir süre sonra bir kısır döngü içerisinde kendi trafiğini yarattığını, eskisinden daha kötü e, trafik ve ulaşım sorunlarının çıktığı artık belgelenmiş durumda. Yani e, çok e, sevilen ve kullanılan bir tarif var Glen Hamstra'nın trafik problemini çözmek için yol kapasitesini arttırmak obez bir insanın kendini tedavi etmesi için kemerini gevşetmesine benzer diyor. Yani tedavi etmiyorsunuz aslında kısa bir süre rahatlık sağlıyorsunuz ama şişmanlamaya devam ediyorsunuz. Yani trafik artmaya devam ediyor bir süre sonra yarattığınız kapasiteler işte tüneller ya da işte yeni yollar ya da köprüler de tıkanıyor. Şimdi bu anlaşıldığı ve öğrenildiği için birçok e, kentte ve dünyanın birçok ülkesinde artık bugün çözüm olarak mümkün olduğu kadar mevcut altyapıyı en etkili biçimde kullanmak tercih ediliyor. İkincisi de artık otomobile bağlı bu tür yatırımlar yani otomobil sayısındaki artışa yeni kapasite yaratarak Yetişemeyeceğimiz anlaşıldığı için ne kadar yol, ne kadar köprü, ne kadar kavşak yaparsanız yapın, eksponansiyel bir motorlu araç ve otomobil sayısı artışı var. Hiçbir şekilde onlara yeni kapasite açısından fiziksel olarak da, ekonomik olarak da yetişmeniz mümkün değil. O zaman otomobili mümkün olduğu kadar kentin içerisinde kullanımını azaltan çözümler. Ulaşım politikaları geliştiriliyor çözüm. Bu da işte yayalaştırma, bisiklet yolları yapma, mümkün olduğu kadar toplu taşımanın yaygın, özellikle de büyük metropollerde İstanbul gibi metro sistemlerinin yaygın olarak kullanılması, su ulaşımının olduğu yerlerde su ulaşımının, bisikletin bunlarla entegre hale getirilmesi ve insanların kent içerisinde yürüyebileceği, bisikletle ulaşabileceği mekanların yaratılması şeklinde uygulamalar yapılıyor. Bizde maalesef henüz bu bu anlayışa geçilemedi. Yani hala işte anıtsal yapılar, tüneller, büyük kavşaklar açılışları, işte boğazın altına karayolu tüneli yapmak, yeni bir köprü yapmak, ulaşım deyince, ulaşım yatırımı deyince bunlar bir anlamda bunu yapan yönetimlerin övüneceği bir proje, bir anıtsal eser olarak da gözüküyor. Ama o kısır döngü de böyle devam ediyor. Yani bunlar hiçbir şekilde e, gelecekte de e, trafiği çözmeyecek. Şimdi e, tabii <gülüyor> bu şeye iyi örnek olabilecek konulardan biri Taksim Meydanı'nın durumu. Ben dün Taksim Meydanı'na gittim ve orada çift şeritli bir düzenleme yapıldı. The Marmara Oteli'nin önünde gidiş giriş hale getirildi. Ve bu mesela trafiği bir bakıma e, rahatlattı. Yani... Aslında küçük bir müdahale ama parkın önünde e, biliyorsunuz taksim meydanındaki o ortadaki alan tamamen tanimsız bir şekilde duruyordu dört tarafında aslında bir rotonda kavşayan Göbeğe gibi duruyordu ama bunun ortasına da metro çıkışı konmuştu. Yani çok e, ak akıl almaz bir <gülüyor> şeyle, zekayla oraya bir metro çıkışı koymak... ...bir on metre ileri götürüp yaya alanına bağlamak yerine... ...insanları tam da kaldırımın dibinde biriktirmek herhalde müthiş... ...dahice bir yaklaşım olmalı ama böyle bir durum var orada. E, buna belediye bir müdahalede bulundu. E, fakat bu projede yok... Yani şu anda yapılmış olan proje yok. Bu böyle belediyenin e, şey düzenlemesi sanki geçici gibi de duruyor. Çünkü baktım ki kullanılan e, şeyler beton falan. Her tarafta granit kullanılıyor şimdi artık İstanbul'da. Taksim Meydanı gibi bir yerde bordür artık hani böyle beton bordür. Ara sokaklarda olabilir ancak orada bunları kullanmışlar hiç çekinmeden. Yani bu demek istiyor ki herhalde henüz daha proje yok. Biz böyle düzenledik manasında olabilir. Zaten... Yani Gezi'nin şey tarafı da ana caddeye bakan, Cumhuriyet Caddesi'ne bakan tarafı tamamen tanımsız bir hal oldu. Yani ortada bir çöl gibi beton alan var. Onun yanında da böyle bir yeşil alan Evet, yani tanımsız şeyler var. Karaköy Meydanı'na sizinle birlikte işte o son şey sizinle konuşulmuştu. Karaköy Meydanı'nda da mesela böyle kullanılmayan alanlar var. İşte biten kaldırımlar var. Demir parmaklıklar vardı. Neyse onları yazınca galiba biz şeyde bunlar düzenlenmeye başladı yeniden işte Karaköy Meydanı hali deyince. Fakat bir taraftan da bir koordinasyon da yok. Ulaşım otoriterleri arasında. İstanbul'un şu meydanlarından bakarak... Taksim'e de bakabiliriz yani şimdi şu yapılan küçük düzenleme aslında şeye örnek hani sözünü ettiğimiz küçük müdahalelere örnek yani bir deneme yapılıyor bir şey yapılıyor sonra gözlemleniyor tekrar olabilir falan pek bugüne kadar yapılmayan bir şey yapıyor aslında belediye o da yani ciddiye almak gerekir mi gerekmez mi bilmiyorum ee, gene de bu tür bir müdahale öbür taraftan da tüneller yapmaya kalkıyor şimdi bu nasıl bir çelişki? Yani öbür tarafta yaptığı tünelin zaten şeyini gördük. Boyutlarını gördük. Yani. Ne kadar büyük zorluk yarattı. Ve yaratacağı sonuçları da şey yapamadık. Yani daha hala düşünemiyoruz. Ama sıra serviler, gümüş suyu, işte Mete Caddesi vesaire bütün bunların ahtapot gibi tünellerle birleştiği bir Taksim meydanını ben tasavvur edemiyorum. Yani bu kadar şey bir ulaşım, ağır bir ulaşım çözümü yapınca yani bunu yapmanın bile ben çok büyük bir şey olacağını, sarsıntı yaratacağını düşünüyorum. Yani inşaat süresinin bile o şey aşamasında ki onu zannedersem yerel yönetimde gördü ve sıra sevlerde sorunlar var. İşte şeyde gümüş suyunda şeyi sığdıramadık rot, dönüş kavşağını dedi. Üstteki servis yolunu falan. E zaten gözüküyor yani. Bunu denemeye gerek yok inşaatla. E, proje safhasında bunlar gözüküyor. Siz bu meydanların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Eminönü meydanı mesela bir Darış tüneli proje ile bitti, tamamlandı. Evet, yani meydanlar İstanbul'da maalesef bir otoyol geçişi anlayışı ile çözülmeye çalışıldı. İşte trafiğin tıkandığı eksenleri bir şekilde kesişen trafikten ayırmak için ya üst geçit ya tünele. Hem için. zemin geçit kalmadı istersen. Evet, yani, yani daha doğrusu kavşaklı, Cadde kalmadı. E, yüzeyde kavşaklı yani e. bir çözüm, ışıklı bir çözüm e, araçların gecikmesine neden oluyor anlayışıyla. Yani çünkü evet. temelde ulaşıma bakarken mümkün olduğu kadar araç trafiği odaklı bakıldığı için yani araç trafiğini biz nasıl hızlı aktabiliriz? Halbuki kent merkezinde zaten araçların hızlı gitmesi gerekmiyor. Tersine yavaşlatılması lazım. Evet. güvenlik evet. açısından. Ee, ve e, mümkün olduğu kadar da araç trafiğinin azaltılması lazım. Taksim gibi, Karaköy gibi, Eminönü gibi merkezleri. Yani orayı bir araçların hızla akacağı bir e, şehirler arası yol kavşağı gibi planlamaya kalktığınız zaman işte bizdeki e, Eminönü meydanının, Taksim meydanının durumu ortaya çıkıyor. Şimdi bu tamamen trafikçi ve karayolcu bir bakışla ve büyük müdahaleler, projeler yaparak orada kalıcı bir kesim çözüm getirilebileceği anlayışından kaynaklanıyor. Şimdi bu Taksim'de bize biraz önce sözüne ettiğiniz işte çift şeride çıkarılması ve trafiğin daha rahat hale gelmesi müdahalesi Aslında Taksim'in geneli için düşünülmesi gereken bir şeydi. Yani o tünel kararı verilmeden ve inşaat başlatılmadan önce biz bunu değişik ortamlarda tartıştık da dünyadaki birçok örnek de böyle artık başta da söylediğim gibi. Yani Avrupa Komisyonu'nun 2000 yılında yayınladığı bir rapor var. Kent caddelerini geri almak diye Aynen bu anlayışı şey yapıyor yani mümkün olduğu kadar araç trafiğinin bu meydanlardan en az düzeye indirerek yayalara ve insanlara bunları açmak. Şimdi Taksim'de böyle bir çözüm için olanaklar vardı o tünel açılmadan önce. Hala da var yani o sizin de belirttiğiniz gibi bütün kolların tünelli geçişle yapılması zaten fiziksel olarak da mümkün değil. Ondan da vazgeçildiği ne anlıyoruz? Sadece Tarlabaşı ile Cumhuriyet Caddesi arasındaki tünel şu anda o bile çözüm olmayacak. Çünkü burada problemi çözmüyorlar. Trafiği e, tıkanacağı noktayı oradan alıp bir sonraki kavşağa aktarmış oluyorlar. Yani orada gene bir ışıklı kavşakta yüzeye çıkma söz konusu olacak. Bu sefer e, buradan kesintisiz geçecek trafik e, 500 metre ilerideki kavşakta tıkanacak. Yani bunun sonu yok. Bunun bütün Aksi bu şekilde tünelle geçemeyeceksiniz. Evet, zaten ben de zaten şeye, yolda gelirken aklımdan o geçmişti. Diyelim taksindeki tünel yapıldı. Biz Harbiye'ye doğru gidelim evet. dedim. E tarbiye tekrar ışık var. Aynen. Osmanlı biyede tekrar ışık Tersi var. Ters yöne gittiğiniz zaman. Şişide ışık başın, var. Tepa başına doğru da yine ışık evet. var. Yani evet. noktasal bir çözüm getirdiğiniz zaman zaten ötelemiş oluyorsunuz. Yani Problem. burada Oral'ın çok güzel bir önerisi vardı. Bütün yolları tünel yapalım demişti yani, yani şaka olsun diye ee, <gülüyor> bir çıkıyorsunuz soru. bir iniyorsunuz evet. bir çıkıyorsunuz bir ineceksiniz yani. yani. Burayı çözdüm hmm. zannediyorsunuz evet. o problem başka bir noktada daha büyük bir şiddette ortaya çıkıyor. Evet, Balmumcu'da yani. mesela bir kavşak yapıldı hem de çok dik bir kavşak çıkıyorsunuz hemen bitişinde ışıklar var. Evet. Şimdi bu olacak şey mi? Yani üstelik, o zaman tüneli niye yapıyorsunuz? Başka bir etki daha oluyor. Trafik tünelin içerisine doğru tıkandığı için, Dolmabahçe evet. Tüneli'nde de aynı şeyle. Bu sefer tünel içerisinde işte egzoz emisyonlarından evet. trafik tıkandığı zaman e, zehirlenme durumuna gelen sürücülerle karşılaşıyorsunuz yani. Şimdi bu müdahalelerin yani kent meydanlarını e, araç trafiğini mümkün olduğu kadar azaltarak yayalara Açan müdahalelerin çok güzel örnekleri var yani Taksim'de bu yapılabilir hala da bu olanak var bir kere Taksim'de 38 tane Taksim'de den geçen otobüs hattı var. Zaten o Gezi Parkı'nın önündeki merdivenlerin hemen önü otobüs terminali şeklinde neredeyse koyuyor. Şimdi ne oldu onlar peki? Yani bu o kadar otobüs birikiyordu orada bekliyorlardı. Şimdi o otobüslerin evet. 16 tane Rahatıldı. de transit geçen hat var. Ha, evet. Şimdi o otobüslerin zaten e, hatların çoğu bu metro projesi bittiği zaman yani Haliç geçişi yeni kapıya bağlanıp da Metro Taksim'den yeni kapıya doğru çalışmaya başladığı zaman ki işte sene sonu evet. görülüyor 29 Ekim. O otobüslerin çoğu kalkacak zaten seferden. Yani gerek kalmayacak onlara. Dolayısıyla orayı otobüs parkı halinde kullanmanın bir anlamı olmayacak. Yani orayı insanlara açma imkanı olacak. Diğer yönden servis araçları var. İşte Gezi Parkı yolunda bekleyen, işte AKM'nin arkasında bekleyen servis ciddi bir problem İstanbul'da. Evet, dolma şimdi. Bahçe sırtlarına kadar otobüsler evet, park etmiş peşin. Çünkü yöntem. İstanbul'da yolculukların %21'ini falan taşıyor bugün günlük yolculukları. Çok, Çok büyük bir oran ki bu tamamen toplu taşıma sistemine ikame eden yani onun yerine Yetersiz olduğu için, başka türlü karşılayamadıkları için ortaya çıkmış bir sistem. Bunun Oranın giderek düşmesi gerekir tabii metro sistemi yaygınlaştıkça. Bu servis araçları sabah kullanılıyor, akşam kullanılıyor. İşte Bir de çift tedrisat yapan okullarda öğlenleri belki kullanılıyor. Onun dışında belirli yerlerde beklemeleri gerekiyor. İşte park sorunu var. Binlerce servis aracı İstanbul'un yollarında bazen çift sıra iki şehit işgal ederek akşama kadar bekliyorlar. Şimdi bunları azaltmak mümkündü. Bir de tabii herkesin İstanbul, Taksim gibi, Eminönü gibi yerlere otomobille gelmesi de gerekmiyor. Bunu caydırıcı başka politikalar uygulanabilir. Otopark politikaları uygulanabilir. İleride işte batı kentlerinde gördüğümüz gibi kent merkezlerine paralı otomobille girme, congestion charging denilen tıkanıklık fiyatlandırılması uygulanabilir. Bütün çağdaş kentlerde bunlar yapılıyor. Yani mümkün olan Otomobil trafiğini azaltmak, işte taksi trafiğini düzene sokmak, e, otobüs trafiğini orada otobüslerin bekleme yaptığı bir yer olarak değil de indirme bindirme yapıp geçebilecekleri sayıda minimumda tutmak gibi çözümlerle taksim ve benzeri meydanlar çözülebilir. Ama bizde insanlara şu söyleniyor, bakın size işte üst tarafı yayalaştırıyoruz. Aslında birinci amaç o değil, birinci amaç otomobil trafiğini ve araç trafiğini hızlı biçimde yerin altında çözmeye çalışmak ya e üstüyle yayalara <gülüyor> o da bir şey ya yan evet, bir ürün şey. olarak. Yan ürün olarak. olarak. Asla amaç a o değil tabii. Mi? Tabii amaç o to aslında o motorlu araç trafiği yoksa o tünelleri niye açıyorsunuz yani hiç gerek yok. Eğer yayalaştıracaksınız zaten yayalaştırın üst tarafı yani bunu başka şekilde çözmek, yüzeyde çözmek mümkün. Şimdi bunun arkasından Beşiktaş'a böyle bir çözüm gelecektir muhtemelen. Ne bileyim aklınıza gelebilecek İstanbul'un büyük meydanları işte Eminönü bugün bir karayolu şehirler arası karayolu geçişi haline geldi neredeyse karşıdan karşıya geçemiyorsun. Çok şaşırtıcı bir şey çünkü yani bu örnekler işte Balmucu, Süt falan bunlar var fakat Eminönü. Hani İstanbul, Venedik'ten aşağı kalır bir şehir değil. Yani San Marco meydanı gibi bir yerde. Suyla bütünleştiği bir yerdi yani. Siz yani. oraya şey yapıyorsunuz ve şu anda da otopark. Bütün çevresi de otopark olarak düzelmiş. Yani İstanbul'un en kıymetli sahilleri, Perşembe Pazarı ve karşı tarafındaki bütün e, şey ne oldu Eminönü sahilleri otopark olarak kullanılıyor. Hem de şimdi çok katlı otoparklara geçiş başladı. Son derece yanlış yani. Orada tersine hiç otopark yapmamak lazım. Yani insanlar evet. orada Eminönü toplu taşımayla en fazla erişilebilir noktalardan bir tanesi İstanbul'da. Raylı sistem var, tramvay var, vapur var. Yürüyerek de gidebilirsiniz. Yürüyerek gidebilirsiniz. Evet. Banliyö treni vardı. Evet. İşte tekrar açılacak marmarayla sirkeci de bağlantı sağlanacak filan. Dolayısıyla artık insanların oraya otomobille gelmelerine ...caydırıcı politikalar uygulamanız Köprü genişletme kararı bile aslında bir otoyolcu yaklaşımın eseridir bence. Yani o Galata Köprüsü aslında bir kentsel simge olarak taşıyıcı sistemi korunarak, değiştirilerek... ...altındaki dubalı sistemden galiba rahatsızdı belediye... Eskimiş olduğu için altındaki taşı sistem değiştirilerek bu eski Galata Köprüsü de şu anda şeyde duran Hasköy e, şey arasında duran Fener evet. arasında duran Balat arasında duran köprü orada restore edilerek kullanılabilirdi onun etrafında da çok geniş yürüş bantları vardı orijinalinde. Şimdi onun yerine dünyanın en geniş köprülerinden biri yapıldı. Ama bu, işte otomobil ve e, motorlarla için yapıldı. Tarih Aramada'ya demek ki bu evet. kadar aracın e, gideceğini e, varsayıyor bu köprü. Bunları kim yaptı peki? Bu tüneli mesela belediye mi yaptı? Oradaki tüneli. Yoksa e, Bayındık Bakanlığı mı yaptı? Hangi tüneli Eminönü Meydanı'ndaki bu tam e, köprüden çıkınca orada bir kavşak düzenlemesi evet. var mı? Sanıyorum onu yerel yönetimler yaptı oraya bayındırdık bakanlığının. Ben biraz zaman... müdahil olduğunu e, hatırlıyorum <gülüyor> bakanlığın da çünkü e, şey için hani çok eski bir tarih bu tabi 87'ler falan e, bu işin köprünün değişme kararı herhalde dalan zamanda evet. 80'li yıllarda alınan bir karar o zamanki tartışmalarda bakanlık da devredeydi. Olabilir. Evet. Yani zaten İstanbul için birçok proje, bakanlık projesi yani şu anda büyük proje dediğimiz ulaşım projelerinin hepsi işte yeni tünel var işte haremden girecek evet. Marmara'nın kardeşi diye lanse ediliyor kardeş geliyor Marmara'ya Evet diye. kardeş diye sevdiğim şekilde günde kis... 80 bin otomobili tarih tam tarihi, tarihi yarımadasının içerisine pompalayacak bir yatırım son derece yanlış bir şey yani Marmara'yla tavan tabana çelişen bir proje Evet. Birisi işte 75 bin saatte yolcu taşıyabilecek bir kapasiteye sahip bir toplu taşıma projesi öbürü de tamamen içinde bir kişi bir buçuk kişi ortalama taşıyan otomobil sadece otomobillere hizmet edecek ve onları da bir yandan motorsuzlaştırma projesi var belediyenin oraflarda sözüne ettiğiniz projelerden bazıları da tarihi yarım adayı motorlu trafikten arındırma projeleridir yaylaştırma şu bu işte turist otobüslerinin güzergahları değiştiriliyor filan. E, e, bu ne peki? Yani şimdi bu insanlar motorlu şey otomobiller karşıdan yeni kapıya çıktıkları zaman nereye gidecekler? Yani oradan gene tarihi bir kısmı tarihi yanımdan içerisine girecek onların yani. Evet bu şeyden sonra meydanlar başlığından sonra aslında ben tam bu konuya girmek istiyordum. Siz getirdiğiniz konuyu oraya bu şeyin tanıtımını izledim. Ben dün akşam televizyonda bu yeni yapılan kardeş tünelin yani Marmara'ya yapılan evet. Kardeşin, gelen kardeşin e, şeyini tanıtım e, şeylerini görüntülerini izledim. E, bunu yapan tabii hazırlayan firma e, tabii. Bu görüntüleri e, şey yapıyor. Ve aynen televizyonda TRT'de bunları hiç şey yapmadan reklam filmi gibi oynatıyor. Ana haber bülteninde üstelik. Çok enteresan. O sunumlar aslında şeye yönelik yapılmış değil. Yani teknik sunumlar değil. ...projenin e, şeyini... ...pazarlama sunumları tabii, aslında... Tabii. ...bunun dışında da... ...acaba başka bir şey var mı diye ben düşünüyorum... ...çünkü bu büyük ihtimalle... ...bu proje şey olarak geldi... ...bir paket olarak e, siyasetçilerin önüne kondu... ...bakın bunu da yapabiliriz... ...ama e, hani şeyde hatırlıyorum... ...Kadir Topbaş'ın... E, ...bu şeyle ilgili... E, ...hazırlanan çevre e, da e, ...bu kentin anayasasıdır... ...ve bu hiç değişmeyecek... Orada, Artık, orada bu proje yok mesela... Orada bu proje yok... Şimdi o zaman bu şeyin tanıtım videosu dışında, tanıtım görüntüleri dışında... ...siz başka belgelerini gördünüz mü? Yani yapılmış araştırmalar, işte bu şey konusunun mesela sahilde olmasının bu geçişin... ...mantıklı olduğunu söyleyen... ...ya ben sanki böyle Marmara'yı yaparken bir müteahhitin ya da bir işte grubun... ...teknolojik bilgiye sahip bir grubun aklına geldiğini... ...ya Marmara'nın yanına bir tane de araç tünüyle yapsak ne iyi olur... Dediğini sanki hissediyorum. Şimdi bununla ilgili benim duyduğum başka bir e, hikaye diyeyim. Yani çünkü gerçeklik payını bilemiyorum ancak okudum ben de basın yayın organlarından. Ulaştırma Bakanı Marmaray Projesi gündeme geldiği zaman bunun içinden otomobiller geçmeyecek mi diye sormuş. Onlar da demişler ki işte uzmanlar efendim bu demir yolu projesi. E otomobiller niye geçmiyor? İşte bu Japonlar yapıyor. Zaten Japon kredisiyle bu tübü yapıyoruz. Biz onlar çevreci projelere kredi veriyorlar. E o zaman bir tane de otomobil tüneli yapalım. <gülüyor> evet. Diye başladığı şeklinde bir bilgi var. Tabii ne ölçüde doğru bilmiyorum ama doğruluk payı olabilir. Çünkü yani biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi bizde ulaşım deyince otomobil trafiği, motorlu araç trafiği akla geliyor. Yani Boğazı geçeceksek niye Tünel de yapıyoruz. bari içinden otomobiller de geçsin. Zaten hatırlarsanız ilk Marmara'yla ilgili illüstrasyonlar çıktığı zaman şey yani böyle 8 tane evet. şerit var. Bir kısmından, bir, bir iki tanesinden tren gidiyor. Diğer şeritlerden de e, Motorlu araçlar, otomobiller akıyor böyle devasa bir tünel kesidi resmi vardı. Boğaz Köprüsü'nün hani iyi vardır ya genişlemiş böyle çok kanallı. Marmaray Projesi'nin gazetelerde haberi çıkıyor. Acaba dedim yani biz mi yanlışlık yapıyoruz okurken? Yani birileri bu tünel projesine kakalamaya çalışıyor. Araç tünelini. Ama o sırada araç tüneli yok. Marmaray yok. zaten 30 sene 40 sene geçmiş olan bir proje. Ama Marmaray'ın ilk resimleri öyle çıktı. Öyle yani çıktı. Aslında. Zaten beni de şaşırtan oydu. Her seferinde ya bu Marmaray projesinde araç tüneli şeyi var mı? Evet. Yok. İşte ee, onu sonradan şimdi tamamlıyorlar. Demek ki yanına... insanlarda böyle bir istek varmış. Ama şimdi. Hayal varmış. Şöyle bir şey var yani. O noktaya belki sonra geliriz. Yani insanlara bazı şeyleri... Yani e, empoze edebiliyorsunuz yani Türkiye'de şimdi İstanbul'a örneğini de alsak üçüncü e, köprü e, gerekli mi diye sorulduğu zaman yüzde yetmiş gerekli diyecektir. Ama üçüncü köprü İstanbul'un trafik sorunlarını çözecek mi diye sorsanız belki yüzde seksen çözmeyecek diyecektir. Yani bu e, biraz da hani... Öyle bir şey oldu ki artık bütün Türkiye böyle yani yatırım yapmak işte yapı yapmak, tünel yapmak bir gelişmişlik, bir büyüme, bir mamurluk göstergesi oldu. Ve bunu yapanlar, iş bilen insanlar ve buna karşı çıkanlar da bu işlere her zaman muhalif olan, çivi çakmasını bilmeyen, gelişmeyi gelişme, istemeyen. istemeyen, evet fren pedalı. E, Yani bir İnsanlar olarak topluma evet. açıklandığı ve bu şekilde bir baskı oluştuğu için insanlarda da işte bu tür resimler etkili oluyor ve işte karayolu tüneli dediğiniz zaman ne güzel diyorlar ben şimdi Göztepe'den arabamla gireceğim karşıya beklemeden trafiğe takılmadan geçeceğim köprü trafiğine de girmeyeceğim diye düşünüyorlar ama ne olacak? İşte Yenikapı'ya ya da Kaslı Çeşme'ye çıktığı zaman ondan sonra şehrin kılcal damarlarına gene bağlanıyorsunuz. Kavşaklara, dar yollara tıkanacaksınız yani. Zaten 8-80 bin araç diye verilen değere hiçbir zaman ulaşabileceğini zannetmiyorum. Çünkü burası tünel olduğu için 5 kilometre uzunluğunda emisyon problemi var. Yani bunun içinden elektrikli tren geçmiyor. Geçen araçların her birinin egzosundan gazlar çıkacak. O havalandırma bacaları ne kadar bunu çözecek? Dolayısıyla orada trafiğin kontrollü verilmesi lazım. Yani eğer siz... Arka arkaya bekleme durumuna gelirseniz o emisyonlar da çıkmaya devam ederse tehlikeli boyutlara gelebilir içerideki. Sıkışık bir trafik için değil bu genellikle tüneller, dağlarda, evet. yani İsviçre'de falan. Şey Öyle bir şey mümkün trafik trafik olmayacak çünkü yoktu. çıktığı yerde tıkanacak bu trafik. Evet, Gece, gibi. sabah, akşam orası sürekli aynı Boğaz Köprüsü gibi olacak. Evet e E5'te evet. de tıkanacak Anadolu yakasında, evet. sahil yolunda Kazlıçeşme çıkışında da tıkanacak. Dolayısıyla kontrollü verilmesi lazım. O 80 bin sayısına ulaşılması mümkün değil. Yani bu, bu tamamen işte bana göre hani herkesi memnun edelim. Biz işte raylı sistem yapıyoruz, toplu taşımacılar için, e, otomobil kullananlar için de yanına bir tane tünel yapalım. Böyle ulaşım böyle çözülmez ama tercih yapmak zorundasınız. Evet. Şimdi şöyle haberler çıkabilir yani işte Boğaz tünelinde araç tünelinde zehirlenme vakası. İşte trafik çok sıkışıktı insanlar şey oldu zehirlendiler. Valla korkarım olabilir çünkü kontrol edilmezse sanıyorum onu kontrol edeceklerdir. Yani trafikte kandığı zaman öbür tarafı kesecekler Araç almayacaklar tünele ama içeride kalanlar yine. Evet. Bakın yani feribotla arabayla yolculuk yaptıysanız iskeleye yanaştığı zaman hani herkes kontağı çalıştırır daha kapaklar açılmadan. Evet. Orada bir kapalı ortam oluşur ve birdenbire zehirlenme Tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Çünkü insanlarla birlikte olmaz ha, Aynı mı? şeyin tünel içinde olduğunu düşünün. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları var. Yani tünel içerisindeki trafik tıkanıklığından kaynaklanan etkiler açık aladaki trafik tıkanıklığı etkilerinin 7-8 katı kadar oluyor. Bunun bir göstergesi henüz daha elektrikli ulaşım sistemleri kurulmadan önce gerçekleştiren metrolar. O zaman buhar gücüyle ve kömür yakılarak gerçekleşiyor tabii şey, hareket. Ve trenler çalışıyor. Fakat bunu metro inşa edildiği zaman, metro yapılması için ilk fikirler ortaya çıktığında, yani bu şey hariç, kablolu sistemler hariç, yani ya kablo kullanılıyor, yani buhar makineleri aynı bizim tünelin şeyinde olduğu gibi dışındadır, tünelin dışındadır çünkü o, Kömür şeyin içinde yani bir lokomotif tarafından çekilemez metro vagonları. Ya da başka bir şey icat edilmeye çalışılıyor Hava pompası. Henüz daha elektrik şey olmadığı için kullanılmadığı için şeylerde ulaşım sistemlerinde o tarihlerde. Vahar makinesi daha önce girmiş olduğu için. Hava pompalanarak vagonların etrafına aynı bir pistondaki gibi şeyler oluşturuluyor, segmentli böyle bir silindirler oluşturuluyor ve hava basılıyor tünellere ki içeride buhar makinesinin yarattığı kirlilik olmasın. Şimdi biz içten yanmalı motorlarla tünel icat etmeye çalışıyoruz. Bu aslında 19. yüzyılda denenmiş bir şey ve onun yerine başka bir sistem geliştirilmiş. Tabii yani bu tür kent içi karayolu tünellerinin bu sakıncası... Başka kentlerde de denendi. Elimizde raporlar var. Mesela Sydney ile ilgili ben çok birkaç rapor okudum. Bir kere bu bacaların çok güçlü yapılması lazım. Yani bu emisyonları dışarı atacak bacaların. Onlar ayrıca görsel olarak kentin şeyini de etkileyecek boyutlarda olabiliyor. İkincisi ne kadar güçlü baca yaparsanız yapın çok küçük partikülleri şey yapamıyorsunuz. O bacaların filtreleri süzemiyor. Onlar o çevrede oturanların insanların ciğerlerine solunum yoluyla yerleşebiliyor. Birçok insan örneğin Sidney'deki bu tür karayolları tünellerinin bacalarının etrafındaki evleri satmak zorunda kalmışlar. Çünkü o birkaç mikron mertebesindeki küçük partiküller o filtrelerden geçiyor onları. Engelleyemiyorsunuz ve onlar da en fazla insan sağlığını etkileyen akciğerlere yapışan maddeler. Şimdi bu tür sorunlardan hiç Türkiye'de konuşulmuyor yani böyle şeyler. İşte biz sadece teknolojik olarak elimizde imkanlar var, baca yapacağız trafiği de akıtacağız, hiçbir sorun olmayacak diye. Şimdi o Avrasya Tüneli'nin bir web sayfası var. Siz oraya girerseniz orada chat raporu var mesela bu projeyle ilgili. Okuyun görün yani sanki hiçbir sakıncası yok. Her şey yüzde yüz çözülmüş gibi açıklamalar var. Şimdi tartışma imkanı yok. Yani özgürlük dediğimiz zaman aslında bu konularda bir şey olması gerekir. Yani kamu yönetiminin bütün bu kritikleri de içerecek şekilde her şeyi araştırmış olması lazım. Oysa ki ben şeyi hatırlıyorum. Alan yönetim başkanı şeylerden çok etkilendi. Yani bu akademik çevredeki tartışmalardan. Araç Tüneyli'nin bacalarının mesela tarihi aramadığı için şey olmadı. Silüet problemi. Hem silüet problemi hem işte yaşam çevresindeki Aynen sağlık öyle. problemleri vesaire. Ve çok samimi bir şekilde başbakan'a bunu anlatmaya gittiler. Ve görevden alındı. Şimdi bu çok ilginç bir vaka. Onun yerine Taksim'deki... ...kışla projesini yapan mimar atandı... ...yani daha şey sesini çıkarmayacak bir kişi... ...yani o kadar şey ki... ...politik bir problem gibi algılanıyor... ...Türkiye'de hem bu köprü tartışması... ...yani Birinci Boğaz Köprüsü'nden başlayarak... ...bu karayoluna karşı tepki gösterenlerin... ...hepsinin solcu olduğu... Işte ...ya da bunların şeyci olduğu... ...muhalif muhalif olduğunu... Her şeye muhalif. ...iktidarın gelişmesini... ...gelişmek Aynen için öyle. yaptığı şeyleri engellemeye çalışan insanlar olarak... ...konumlandırılması söz konusu... ...bunun da bir haklı nedeni var... Haklı demeyeyim de yani bir nedeni var. Çünkü bu popülist siyaset her zaman bu aklı şeye itiyor. Devlet bürokrasi yani bunu bürokratik oligarşinin kendi kamu yararı anlayışı olarak tanımlıyor. Yani bu halka dönük bir şey olmadığı için mesela işte depremde binaların sağlıklı olması, sağlam olması vesaire gibi konularda da aynı şey gündeme gelmişti. Bunu temsil eden insanlar yani bu tip bilimsel sorgulamaları yapan kurumlar Bunları e, halka anlatma imkanlarına kanallarına sahip değil. Değiller. Tabii. Bunların hepsi resmi alanda, e, devlet politikası içinde konumlanıyorlar. Oysa ki gelişmiş ülkelerde ama üniversiteler bu aktörle, bile bu olana sahip, sahip değil yani. İşte bu aktörlerin bağımsız bir alanda olması e, gerekiyor ki onlar da politika da etkili olabilsinler birinci köprü tartışmalarının eğer bir arkeolojik kazısını yaparsak yani oradaki belgelere baktığımız zaman söylenen şeylerin son derece yerinde olduğunu. Tabii. Ben gözlemliyorum. Yani ulaşım şey açısından, yapısını korumak açısından. Fakat bir taraftan da halkta otomobil özlemi var. İşte bu ithal ikameci dönemde işte insanlar fakirliğin bir simgesi olarak görüyor toplu taşımayı ve bunu popülist siyasetçiler çok iyi kullanıyorlar. O zaman uzmanlar da bunu açıkçası şeye söylüyorlar yani devlete e, bu siyasetçiler bu işten anlamıyor. Yani böyle bir bölünme var, yarılma var e, iktidar alanında. Yani bir taraf devlet aklını temsil ediyor. Onlar e, Özal'ın söylediği gibi yani raylı sistemleri savunanlar aslında işte şeydir. Komünistler. Komünistlerdir. Yani bu çok ilintirsen DPT'nin mesela planlamanın e, hatta kültürel miras konusunun, çevre konusunun, ekoloji konusunun bu şekilde izole edilmesi söz konusu. Yani bu akıl şeyleri, yürütmeler bunlar e, şeylerin eseridir. Gelişmeye, kalkınmaya karşı olan insanların eseridir. Ama tabii başka bir örnek de var. Mesela belediyenin kendi karayollarının, kendi teknokratlarının hazırladığı e, raporlar var ortada. Üçüncü köprüye karşı olan. yani mesela, o grubunu da Mesela katarsak, boşunca, karayollarının, yok Vecidikar bu, grubu gene bir sivil inisiyatif gibi düşünebilir. Evet. Emekli karayolculardan oluşmuş. Bağımsızlaşmış. bağımsızlaşmış. Evet. Halbuki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'nün bende raporu var. Şimdi 6 tane güzergah söz konusuydu işte seçenek olarak. En kötü ve çevre üzerinden en olumsuz etkileri yaratan ve ulaşım açısından da en işe yaramaz çözümün şimdi seçilen en kuzeydeki <gülüyor> güzergah olduğu. olduğunu karayolcular 17. Bölge Müdürlüğü rapor olarak vermiş. Yani şimdi öyle bir karar süreci var ki kendi departmanlarının raporlarını bile yok sayıyor. Hatta bir takım milletvekilleri de devreye girip bir ara iki köprünün arasına yapılması gerektiğini söylüyorlardı. Ulaşım ihtiyacının olduğu yere üçüncü köprünün yapılması. Yani bu Arnavutköy e geçişi biliyorsunuz. Ona girmeden önce isterseniz bir nefes alma molası olsun. Brian Eno'dan By This River isimli parçayı dinliyoruz. Underneath the sky That's ever falling down Down, down Ever falling down Through the day As if on an ocean Waiting he came önce meydanlarla başladık. Sonra biraz daha kapsamlı işte araç tüneli ve üçüncü köprü meselesine geldik. Şimdi bu hafta sonu da işte kamp var, ulaşım şurası var. İkisi de aynı zamana geliyor. Ee, ve Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden Haluk Gerçek'le biz e, İstanbul ve ulaşım konusunu değerlendiriyoruz. Şimdi e, Haluk Bey bu üçüncü köprüyle ilgili Son e, şeyde epey e, tartışmalar, e, şey yönel e, bu ağaç kesimleriyle başladı. Bir hafta mı? milyon ağaç kesilecek. Evet. Aslında. güzergah değişikliği oldu. E, ulaşım ihtiyacı için yapılmadığını söyleyebiliriz belki de çünkü köpe, Tabii, yani bu bir ulaşım projesi bu, değil. Yani. Bu daha çok yani şey gelir transferi projesi aslında. Bir takım alanları imara açıyoruz evet. ve bu hani. Aslında bir bakıma da statükonun yani imarla ilgili oluşmuş rantların değişmesini, gelişmesini sağlayacak. Tabii. Yeni alanların imara açılmasını sağlayacak. Mu muazzam bir ekonomik yani kent ekonomisini disiplin altına almaya çalışan merkezi otoritenin bir projesi. Araç neli için de öyle aslında. Bütün bu yatırımlar e, merkezi otoriteye sonsuz gelir sağlayan şeyler. Yani İstanbul halkını bir şekilde ulaşım ihtiyacı üzerinden merkezi otoritenin bütçesine kaynak aktaran projeler. Hem de bu imar hareketleri de öyle. Artık yerel yönetimin imar hareketleri üzerinde herhangi bir Sözü yok. Kalmadı. Evet. evet. Büyük imar Hareketleri'ni artık... Tok Çevre ve Şehircilik, Şehircilik... Bakanlığı evet. kontrol ediyor. Evet. O da bir Büyükşehir Belediyesi hüviyetini kazandı. Türkiye hükümeti aslında. Bir Büyükşehir, yani Türkiye Büyükşehir e, Belediyesi gibi Aynen çalışıyor. öyle. Yani İstanbul'da büyük Büyükşehir'in yönetimini ele geçirmenin çok da fazla bir etkisi kalmadı aslında. Yani mutlaka Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da sizde <gülüyor> olması gerekiyor. Hatta o da yetmez. O da zor. O da çünkü emir kulu yukarılara doğru Yani oldu. bakanlık düzeyinde konuşursak öyle ama tabi esas kararlar daha da yukarıda. Yukarıdan. E, bu üçüncü köprünün e, şimdi yapılma e, şekli e, nasıl oldu? İlk önce ona bakalım. Yani çevre planında yok. İstanbul anayasasında. planında esasında. yok. E, i̇lk yapılan ulaştırma ana planında da yoktu. E, yani bizim teknik üniversitenin 95 yılında yaptığı ve Tayyip Erdoğan'ın da Belediye Başkanı olduğu dönemde üçüncü köprü cinayettir sözü hala hatırlarda. O planda da yoktu ama sonradan şehir yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım planlama müdürlüğü Japonların başladığı ulaşım ana planını Japonlar bıraktıktan sonra onlar tamamladılar. Oraya da bu proje kondu yani zaten kararı verilmişti bir plan çıktısı değil de yukarıdan verilmiş bir karar olarak. ...ulaştırma ana planına e, o proje yerleştirildi. Ama çevre düzeni planında 1 bölü bin ölçekli çevre düzeni planında yok. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlatmış olduğu bu planlar da yok. yok. Ama o planlardan çok daha önce bu planlar hazırlanmadan... ...daha Kadir Topbaş yönetime talip iken... ...3. Köprü'nün yani kuzey yapılacak bir köprü şeyi imajı ben hatırlıyorum. Çizilmiş olarak böyle bir perspektif olarak televizyonlarda gösterilmeye başlandı. Yani işte boğaza yapılacak yeni gerdanlık falan diye bir takım çeviriler bu projeyi sunuyorlardı. Ama ne Kadir Tokbaş bunu dikkate aldı. Daha sonra hazırlanan planlarda nasıl oldu peki bu iş? Yani o proje nasıl ortaya çıktı? Kim? Yani işte sonunda bir köprü ihtiyacı var. Üçüncü bir köprü. Nerede yapılsın tartışmaları başlandı. Çok önemli bir şey işaret ettiniz. Hani Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü köprünün kuzeyde yapılmasını doğru evet. bulmuyor. Yani o seçenekler içerisinde karayollarının önerdiği seçenek iki köprünün arasından evet. geçen bir güzergah köprüydü. En kuzeydeki yani bugün yerine yani bugün inşaatına başlanan güzergah da en sakıncalı çevre üzerinde etkisi en olumsuz olan en fazla orman tahribatına yol açacak ve ulaşım açısından da en kötü İstanbul'un ilk iki köprüsü üzerindeki trafik tıkanıklığını en az etkileyecek proje. Çünkü düşünün yani siz Göztepe'den Mecidiyeköy'e arabanızla gidecekseniz ya birden geçersiniz ya ikiden geçersiniz. hani Normalde birinci köprüyü kullanmanız lazım. Hadi tıkalı diye ikiden geçtiniz. Ama hiç kimse kalkıp kilometrelerce 80 küsur kilometre yapıp ta işte rüvalara bilmem garip şeye gidip oradan aşağıya inip kentin Avrupa yakasındaki ana merkeze <gülüyor> ulaşması <gülüyor> ya, çalışmaz yani. Böyle. Göztepe'den B onlar bu, bu yolla geleceksiniz. Yani bu, bunun bunun <gülüyor> bu ulaşıma hizmet etmeyeceği çok kesin bu köprünün. O zaman ne olacak? İşte sizin de söylediğiniz gibi oradaki yeni yerleşim alanlarına hizmet edecek bir köprü olacak. Bir de ikinci köprü üzerindeki ağır taşıt trafiği aynen bir de nasıl yasaklandıysa ikide de yasaklanacak. Onlar da üçüncü köprüye kaydırılacak. Ama tabii başka bir sorun var. Yani İstanbul'un kamyonlarla bu, boğazı geçmesi gerekmiyor bu trafiğin illa. Ee, ve benim ba basit hesaplar yaptım. Yani şu anda kamyon trafiği 2010 yılında 3 şeritlik yer işgal ediyor günlük kapasite açısından iki köprü üzerinde. Yeni köprünün de yapıldığını düşünürseniz 2023'te 6 şeritlik yer işgal edecek bu trafiği eğer karayolunda taşımaya devam edersek. O zaman Ne olacak? Oransal olarak gene daha fazla kamyon trafiği bu köprüleri kullanmış olacak. Yani bu bir çözüm olmadığını gösteriyor. O zaman bu kamyon trafiğini siz denize kaydırmanız lazım, demir yoluna kaydırmanız lazım. Yani bunu başka şekilde çözmek gerekiyor. Şimdi bu 6 seçenek içerisinde en kötü seçeneği yapmaya yukarıdan helikopter gezisi sonunda karar verilmesi çok ilginç tabii. Yani kendi teknokratları, uzmanlarının görüşlerini de dinlemeyen bir karar süreci söz konusu burada. Sonuçta ben kişisel olarak bunun çözüm olmadığını bir süre sonra zaten onlar da ortaya koyacaklar. Hatta benim kafamdaki senaryo şu anda 4. Köprünün hazırlıkları da bir yandan e, yer seçimiyle ilgili yapılıyordur veya yapılmıştır. Çünkü bu köprü tamamen o bölgesel E, gelişmeleri hızlandıracak İşte son kalan yeşil orman alanların ortadan kalkmasıyla sonuçlanacak yeni yapılaşmaları yaratacağı trafiği taşıyacak belki tarabya Sarıyer arasında ileride e, yakın bir gelecekte bir dördüncü köprü tartışmaları başlarsa hiç şaşırmayacağım açıkçası evet bu şey de tabi eğer üçüncü köprü er, Kandilli Arnavut Köresi'ne yapılmış olsaydı Araç tüneli içinde bu kadar e, bir büyük şey olmayacaktı, yani rahatlık olmayacaktı. Şimdi büyük ihtimalle şunu düşündü yöneticiler, Marmara'ya kimse itiraz etmedi. Niye itiraz etmedi? Çünkü boğaz görüntüsünü etkilemiyor. O zaman araç tüneline de itiraz etmezler. Köprüye çünkü itiraz çok şiddetli olmuştu yani, 97 yılıydı zannedersem. Değil mi bu şeyin üçüncü köprünün evet. ihalesine çıkıyoruz diye o zamanki bayındırlık Bakanı Yaşar Topçu iki defa e, ihale yapıyoruz o kadar. Ben hiç bu konuları tartışmayacağım dedi. İhale yapmaya kalkıştığında muazzam bir tartışma çıktı ve yapamadı. İki defa yani bu e, ihale girişimi sonuçsuz kaldı. Oysaki Araç Tüneli ihalesi bilmiyorum bir tartışma yarattı mı? Uzun süre pin kimse farkında olmadı araştırmalı. Ben hatırlıyorum, emin önünde birkaç toplantıya katılmıştım bu İstanbul'la ilgili. Oradaki belediyenin teknokratları bile öyle bir araştırma dilin kendini ilçeleri içerisinde yapılacağının farkında bile değillerdi. Yani çok fazla kamu oyunda bilgi yoktu bu konuda. Sonradan şimdi özellikle hızlandı işte Marmara'ya kardeş getiriyoruz diye. Üstelik uzun süre yapımcı konsorsiyum kredi de bulamadı bu projeye. Ben yine hatırlıyorum Avrupa Yatırım Bankası'nın bir uzmanıyla bir toplantıda karşılaştım. Aynı zamanda onlar Marmara'ya da kredi verdiler biliyorsunuz Avrupa Yatırım Bankası. Dedim ki dosya size gelmiş bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Ne diyorsunuz yani şimdi Avrupa üstelik bu sürdürülebilirlik üzerine bir toplantıydı. Avrupa Yatırım Bankası uzmanına da katıldı. Dedim siz sürdürülebilir projelere işte destek verdiğinizi söylüyorsunuz ama bu otomobil tünelinin nasıl sizin gündeminize gelebiliyor yani? Valla daha inceliyoruz falan demişti fakat sonunda onlardan kredi çıktı anladığım kadarıyla. Yani bankalar dün okudum işte gazetede 7 tane banka 3. Köprü'ye kredi anlaşmasını imzalamış bizim yerli bankalar bunların hepsi işte. Yani aslında bu bent, bu finans sektörünü de bu açıdan bir takım etik kurallar açısından değerlendirilmesi lazım. Yani hem bir yandan çevrecilik şunlar bunlar lafları dolaşıyor ama bir yandan da İstanbul'un tamamen elinde kalan son yeşilini ortadan kaldıracak bir projeye siz kredi veriyorsunuz. Bununla ilgili bir takım etik kurallar ya da işte başka kurallar olması gerekiyor. Ağaç dikerler efendim. Yani bu o bir tamamen bir kandırmaca yani. Bu sonunda banka şunu söyledi Avrupa Yatırım Bankası uzmanı. Yani dedi ki tamam biz projelerin çevre şartlarına bakıyoruz ama esas bizim için önemli olan tabii parasını geri almak. Yani kredilerin geri ödeyebilecek bir projeyse destek veriyoruz. Diyor, Son tamamen. derece basit bir mantık basit, yani. Banka Kapitalist, mantığı yani sonuç budur yani tabii, tabii ki. Şimdi bu 7 tane bankada öyle bakıyorlar. 3. Köprü projesinden biz bu parayı kaç senede ne kadar faizle geri alacağız? İstanbul'un çevresi, suyu, havası, ulaşımı onları ilgilendirmiyor. Evet İstanbul'un ulaşım sorunu aslında yani sorun sözcüğüyle birlikte kullandığımız ulaşım sözcüğü aslında kendi kendini besliyor. Hem sorun yaratıyor hem de o sorun içinden çıkılmayacak Bir kanalda ilerliyor yani bu sorunun çözümü için yapılan atı, adımlar. Çünkü bu perspektifi oluşturan belki başta da e, işaret ettiğimiz e, şeyin e, müzakere alanının yatırımcılar ve spekülatörler tarafından tanımlanmış olması. Yani Üçüncü Köprü aslında bir tür spekülasyon projesi gibi geliyor bana. Ulaşım projesinden ziyade yeni kentsel alanları imara açmak. Aynen öyle. Bu imara açma olayı Türkiye bütçesinden çok daha büyük bir kaynağı harekete geçiriyor. Bunu harekete geçiren de merkezi otoriteye. Dolayısıyla bildiğim siyasi modeli yani Türkiye'de özgürlüklerden ve demokrasiden söyleyeceksek aslında bunun karşısındaki en önemli siyasi problem bu merkezileşme. Türkiye'de kentle ilgili kararların kentselleştirilememesi. Konut projelerine bakıyoruz işte TOKİ projeleri haline dönüştü. Bütün Anadolu şu anda tahrip olmuş vaziyette yani İstanbul'un çok yakın çevresindeki şeylerden başlayarak. Ne bileyim bir Bursa, Orhan Gazi e, gibi, Mudanya bu şehirlere e, gidip Yalova gezmeye başladığınız zaman e, gördüğümüz e, şey e, şehirlerin tamamen ortadan kalktığını ve bunları sitelere dönüştüğünü. Kent merkezlerinin adeta bir boşluk gibi yakında temizlenecek yani ortada bir kalıntı vardır yani böyle çöp gibi durduğunu görüyorsunuz. Hiçbir bakım yapılmayan sokaklarıyla vesaire. Sanki bütün o kent merkezleri, küçük kasabalar vesaire hepsi bunların kazılmaya e, aday e, insani şeyler, e, kalıntılar olarak durduğunu görüyorsunuz. Yani bu gidiş e, Türkiye'de giderek daha fazla merkezileşme ve e, kent yönetimlerinin de neredeyse ortadan kalkmasına yol açacak. İstanbul için başka bir şeyi de var tabii Deprem riski de burada hani bir Demokrasinin kırılıcı gibi bu gerekçe olarak kullanılıyor bu tür dönüşüm projeleri için. Ee, yani aslında yapılması gereken çok farklı şeyler varken yeni bir kent, yeni kentler yaratılıyor. Yani kuzeyde işte bir milyon nüfuslu kaya kent, Anadolu yakasında Tuzla'nın kuzeyinde yine 500 bin nüfuslu başka bir kent. Kuzeye doğru kenti e, patlaması şeklinde sonuçlanacak bir süreç yaşıyoruz. Halbuki çevre düzeni planı İstanbul'un kapasite nüfusu 17 milyondur diye tarif etmişti. Yani yaşam kaynaklarını koruyabilmesi için taşıyabileceği en fazla nüfus 17 milyon. Hiçbir şekilde temin kuzeyinde gelişmemesi, doğu batı ekseni yönünde büyümesi gereken bir kent olarak tarif edildi. Ama kimsenin bu planı, yani kentin anayasası olan bu planı dikkate aldığı yok şu anda yönetim. Evet, do dolayısıyla bu programın sonuna da geldiğimizde noktalamış olduk böylece. Aslında bu İstanbul'un kent yönetiminin var olup olmaması, yani olmak veya olmamak aslında demokrasiyle ilgili bir e, şeye kadar dokunuyor. Yani iki siyaset, devlet e, merkezli bir siyasetle aslında kentin kendi geleceği üzerine söz sahibi olması arasında da bir ikileme e, işaret ediyor katkılarınız için çok teşekkürler sevgili Haluk Gerçek ben teşekkür ederim Programa çok önemli bir şey oldu bu bizim tartışmalarımız herhalde devam edecek sizi tekrar görmek isteriz programımızda. tabi memnuniyetle hoşçakalın diyorum değerli açık radyo günü içine. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol, bol tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş toch is het niet. Laten we het al doen. We er